Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Elif Gevgirdili bizlerle beraber. Bağlam Yayınlarından yakın zamanda yayınlanmış iki kitap vesilesiyle New York çıkmazları ve Okyanus yolculukları e, kitabı vesilesiyle buluşmuş. Bulmuyoruz kendin onunla. Hoş geldiniz programımıza. Evet. İstanbul'a yakın <gülüyor> <Öncelikle gülüyor> zamanda. Öncelikle evet. teşekkür ediyorum beni konuğunuz ettiğiniz için. Yeniden merhaba. Deriz. Evet, Elif ismini kullanıyorsunuz aslında. Yani kitabın üstünde Elif yazıyor. Doğru. Soyadı bulunmamakta ama bunu da çok merak ediyorum. E, tercihin sebebini sorsam. Biraz böyle aslında feminist bir taraftan okuyorum ama bilmiyorum daha fazlasını söylersiniz herhalde. Teşekkür ediyorum. E, doğrudur, evet. Saptamanız çok doğru. E, öncelikle ben... Soyadından rahatsız oluyorum. O bir label gibi geliyor bana, bir marka gibi geliyor. Özellikle benim için öyle. Ee, babamla çok onur duyuyorum. Ali kızı olmak çok güzel bir şey elbette ama... ...aynı zamanda da belli bir ağırlığı ve e, gölgesi var. Evet. Ki ben gölgeleri sevmiyorum. <gülüyor> Ee, kendi başıma her zaman ayakta durabilmek istedim. Hala da aynı kavgadayım. İlk şiirlerimi yayınlatmak istediğimde de bu vardı. Yasko dergisine içeri girdiğimde Ali Gevgin'in kızı olduğumu bir sürü kişi bilmiyordu. Bir kurulun önüne çıktım. Şiirler okundu, belli bir elemeden geçti. İlk başta yayınlanmadı hatta. Çok üzüldüm. 18 yaşına bir yıkımdı benim için. <gülüyor> sonra her şey yoluna girdi zaman içinde. Elif'in anlamı bu. Evet, bu ilk yaz koye gidişinizin senesi neydi? Ee, üniversiteye girdiğim yıl 1980-81. 80-81 yılları. Evet. Ee, kısa bir süre sonra zaten şiirlerim Mehmet Fuat editördü ve çok çok büyük katkılar olmuştur şiir yaşanma hı hı. Onun yardımlarıyla, desteğiyle. Evet. Hı. O dönem aslında, şimdi yazko önemli bir mecra. Evet. O dönemin yazını, şiiri ve edebiyatı için kesinlikle öyle. Özellikle 1980 diye bir anda evet. tutarsak olup bitenleri o dönemde. Büyük bir suskunluk hı. dönemi aslında ve o çevrede bir Çaba manasına geliyor bizim aklımızda. Siz nasıl hatırlıyorsunuz 80'li yılları onu merak ediyorum. ve Bir de aslında 80'lerin şiiri kimlerince suskunluk sonrası ama bir yandan da önemli hafıza çalışmaları olarak da yorumlanmıştır insanlar tarafından. Siz, sizin kendinizi konumlandırdığınız bir yer var mı 80'lere? Elbette var. Aslında o zaman ben çok eleştiriler almıştım. Çünkü şiir benim için çok bireysel bir yolculuk ve içsel bir yolculuk. O dönem hepimiz bir şeylere inanıyorduk, inandığımız şeylerin sonuna kadar ardındaydık. Ve aslında özellikle yaskoda hepimiz aynı takımdaydık. Arkadaşlarım çok başarılıydılar, Hüseyin Haydar, Suat Vardal, o dönemli şairleri. Ve söylemek istedikleri şeyleri çok da güzel söylüyorlardı. Politik bir duruşları vardı. Ben de çok apolitik bir duruştaydım şiirim içinde. Çünkü, kendimi tekrarlayacağım, şiirin, şiirin çok bireysel bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Ve oradaki samimiyete inanıyorum. Bu bağlamda beni eleştirdiler, kendinden bahsediyorsun. Ee, da kalim tartışması galiba değil mi? Evet. Türkçe şiirin. Evet, evet. E, halbuki bizim işte birey olarak bir takım sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmek durumundayız. Ki doğru. Buna da katılıyorum. Ama bence birey olamadan zaten çoğul olamayız. Kendimiz olmadan toplum olmaya dönüşmek çok doğru... ...o zaman gelmiyor da hala gelmiyor. Bir de sonuçta şunu söyledim... ...siz bu işi çok iyi yapıyorsunuz zaten. <gülüyor> ee, bir kişiye daha ihtiyacınız yok. Bırakın <gülüyor> beni. Bırakın, ben <gülüyor> kendi şarkımı söyleyeyim. O şarkının içinde zaten bütün sorumluluklar, yürek ve niyet vardır. Ama kendi söylemlerimle onu dile getirmek istedim... <gülüyor> O da ayrı bir kavgaydı ve Mehmet Fuat sağ olsun konuda bana müthiş destek verdi. Hı hı. Bu kızı rahat bırakın dedi. <gülüyor> Her şey öyle başladı. Evet. Peki New York Çıkmazları ve Okyanus Yolculukları Eser. Aslında şey Aray soracaktım hı hı. ben. Bu süreç 80'lerin başı sonrası 80'lerin ortasına doğru bir karar veriyorsunuz ve artık bu durumun dışından ...yaklaşmaya başlıyorsunuz New York'a gidişinizde. Bu sürecin, bu bahsettiğiniz bireysel sürecin de... şiir anlamındaki bireysel sürecin buradaki yeri nasıl diye sorsam. Şöyle aslında ben üniversiteyi bitirdikten sonra... ...felsefe tarihi okudum ve sanat tarihi ağırlıklı bir eğitim aldım. Ardından kendimi reklamcı olarak buldum. <gülüyor> Hayatın getirdikleri. Evet. <gülüyor> Evet. E, reklam bir anlamda bana çok uygundu. Çünkü şiir de kelimelerin üstüne kuruludur. Ve en en özü söylemek biliyorsunuz sanatı. Hı hı. Reklamla da buna paralellikler var tabii. E, orada kısa bir reklamcılık yaşamım oldu ama Türkiye'de reklamın yeni patlamaya geçtiği bir süreçti. O arada tabii 20-21 yaşlarında o kadar yoğun bir yaşamın içinde olmak hem çok ilginç, hem çok eğitici, hem de yorucu. <Gülüyor> Ve ben radikal bir karar aldım. Ee, o düzenin dışına çıkmam gerektiğini düşündüm. <Gülüyor> Orada yine kendime bir yolculuk o aslında. ...Ve New York'a gitmeye karar verdim. New York'a gittikten sonra tabii her şey çok değişti çünkü oradan buraya bakmak çok daha farklı. <gülüyor> ee, Nasıl bir fark bu? Burada bir mahallenin içindesiniz. Ee, affedin, bunu küçükle azımsamak adına söylemiyorum. <gülüyor> Ama belli baskılar, belli çizgiler var. Ve onların içinde kısıtlısınız hele ki o yıllarda. Ee, New York tek başına bir ülke. Hı hı. Ve çok büyük bir ülke. Cennetle cehennemin sınırı diyorum ben. Hı. Çok çabuk iki tarafa da geçebiliyorsunuz. Ve hep ateş üstünde yürüyorsunuz. Hı hı. Ee, Yaşam biçimi değişiyor. Giderek onun içinde siz değişiyorsunuz. Ve dünyaya bakışınız değişiyor. O benim için tek başına bir eğitim oldu New York'a gitmek. İstanbul'un dışına çıkmak, Türkiye'nin dışına çıkmak. Ve bir edinim süreci sonuçta yaşam. New York'ta çok şeyler öğrendim. Sokakta yürürken bile öğrendim ve hala da öğrenmekteyim. Bu anlamda da şanslıyım. <gülüyor> Yok çıkmazları bu da Kitabınızın evet. da başta. Bunlar yani şey sizin bireysel şehirle karşılaşmanız sonucu üreyen çıkmazlar galiba değil mi? Ve bir yanıyla da aslında suya söylenmiş şiirlerde dediğim, denildiği noktada bir ayrılığın ve özlüğü olma halinin. Yani aslında bir yandan orası büyük bir çığırken ...öğrenmek için ve edinmek için... E, ...eksik kısmı da var. Doğru. Sanederim. Doğru. New York çıkmazları şöyle... E, ...her çıkmaz aslında... ...insanın... ...özellikle benim için... ...kendi kendime karşı verdiğim... ...büyük bir kavga. Hı hı. O kavgaların hepsi de... ...aslında yeni çıkış... ...yolları aramanın... ...ve... ...kendini büyütmenin bir dışa vurumu. <Gülüyor> ee, bu anlamda ben her düğümü çözdüğümde... ...yeni bir düğümle karşılaştım. Bu insanı hem çok challenge eden, çok motive eden bir şey... <Gülüyor> ...hem de yoran bir şey. Belki New York'ta yaşamasaydım daha çok üç kitaplarım olurdu. <Gülüyor> ee, New York çünkü verirken de çalan bir kent. Ee, müthiş bir zaman hırsızı bir kere. Harcadığınız her zaman para olarak geri dönüyor. Hı hı. Bu şiire çok aykırı. <gülüyor> evet, aslında şiir için gidip biraz da, değil mi? De evet. Gibi. evet, ama ben çalınmış zamanlarda yazdım hep. Hı hı. Ya gece yarıları yazdım, ya okyanus üstünde uçarken yazdım. Ama yaşamımda şiir hep bir varoluş biçimi oldu ve hep vardı. Evet. Onun olmadığı hiçbir anda ben yoktum zaten. <gülüyor> şey aslında bö böldüm lafınızı ama. Rica ederim. Dediğiniz gibi belli aralıkları var bu şiirin. Ben <gülüyor> aslında ilk baktığımda ilk göz gezlediğini okumaya başladığımda kendinize tuttuğunuz notlarmış gibi de geldi. Bir nevi aslında. Doğru. Kaçıp giden bir şeyin kaydı denilebilir mi? Yazıyor olduğunuz şiir için. Doğru. Aslında o zaman içinde bir yolculuk ve zaman inanılmaz bir hırsız. Hep bizden çalıyor. Şiir bir anlamda zamanın iz düşümü. Orada zamanı tutma kaygısından çok zamanı kaydetmek var. Suya söylenmiş şiirler de bu anlamda Tabii o büyük New York kaosu içinde benim kendi kendime fısıldamalarım, <Gülüyor> ee, paylaşım çok az New York'ta, hatta yok gibi. <Gülüyor> Tam benim o söylediğim bireysel sürecin en somutlaşmış yaşam biçimi New York'ta var olmak <Gülüyor> ve yazdığım her şiir aslında benim için gökyüzüne çizilmiş bir resim. Ya da suya söylenmiş, fısıldanmış iki satır. Bu anlamda tabii New York Çıkmazları tamamen suya söylenmiş şiirlerdir. Bunları duyduğunuz için size teşekkür ederim. Bir yeniden baskısı yapıldı. Çok evet. yakın zamanda. Me merak eden dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Teşekkür ediyorum, doğru. Bağlam yayınlarından bu yeni... Bir şiir kitabı değil mi yok çıkmazları? Hı hı. Ee, yeni üretiminiz Okyanus Yolculukları. Ee, evet. Başladı aslında bak bir şey ama oraya geçmeden yine de bunları basıyor olmaktaki en büyük şeyin motivasyonunuz neydi? Şöyle ne yok çıkmazları. Adam yayınlarından çıktı ilk. Hı hı. Küçük bir deneyimimi size paylaşmak isterim. Ee, ve ben Türkiye'de değildim. <Gülüyor> Gene Mehmet Fuat'ın editörlüğünde oldu, ustamdır, yeniliyorum ee, ve onun paylaşımını Türkiye'de çok fazla yaşayamadım. Bulunmadığım için o süreçte işte burada. Evet. Sonra bir iki yıllık Türkiye deneyimim oldu ee, ve Hearst Magazine grupta Ercan Arıklı ile beraber çalışıyordum kreatif direktör olarak. <Gülüyor> O süreçte bir çekim yapıyorum Bodrum Türkbükü'nde ve işte Tolga, sevgili fotoğrafçı arkadaşım, o da benimle beraber. O beni Elif Kevgili olarak tanıyor. <Gülüyor> ee, şiir, hayatımın şiir kısmından hiç haberi yok. Ve bir gün çekim bitti, İskere'de Bükünde 2000 sonu. <Gülüyor> Ee, yıldızları seyrediyoruz gece dedim ne kadar güzel burada yıldızlar ne kadar yakın bize elimizde tutacak gibi New York'ta gökyüzü hiçbir zaman gece siyah değildir ve hatta yıldız yoktur göremezsiniz. Işıklar değil mi? Işıklardan şehrin ışıkları o kadar hmm. yoğundur ki gökyüzü bir türlü kararmaz ve hakikaten 24 saat <gülüyor> uymayan bir kent New York. Bunun üstüne Tolga. Biliyor musun dedim bir kitap var, orada New York'ta gökyüzü çok güzel anlatılıyor ve bu sözün ettiğin şey çok güzel dile geliyor. Ve New York Çıkmazlarından bir iki bölüm bana fısıldama başladı. Yanımda kızım vardı o zamanlar May, 11-12 yaşında. Hala hatırlıyorum elimi sıktı böyle. Sen dedi, o kitabı biliyor musun, dedi Tolga? Senden dinlemek istiyorum dedim. Ya dedi, kitap aslında yok. Bir arkadaşımız almış Türkiye'den, gelmiş Hı. ve biz istedik. Kitabı bulamadık, fotokopisini bastırdık. Aramızda fotokopisini okuyoruz ee, ama dedi, hani bulamazsın çünkü tükenmiş. İstiyorsan fotokopisini bir şekilde yollarım sana. Daha büyük motivasyon <gülüyor> olamazmış işte, tekrar Değil yani. mi? Değil mi? Ve bu beni o kadar sonsuz, mutlu ettik, size anlatamam. New York çıkmazlarının belki gerçek okuyucular hep dışarıda yaşıyorlar. Sonra beni internet üstünden İsviçre'den bulanlar oldu. Hı -hı. İngiltere'den, hatta Amerika'dan. Hı -hı. Tabii bir hasretliğin de şiirleri bunlar, o da var. O gidiş gelişler iki kent arasında, iki kültür arasında. <gülüyor> o yolculuk insanları bir şekilde belki tüm bireyselliğine karşın birleştiriyor ve bütünleştiriyor. Orada bir şey sormak istiyorum ben. Yazıyor olduğunuz dille alakalı olarak. Çünkü buradasınız bir süre ama hayatınızın dönüm noktası sayılabilecek bir yaşta da aslında başka dilin konuşulduğu bir yere gidiyorsunuz. Türkçe düşünmek, Türkçe yazmak ya da İngilizce düşünüp yazmak konusunda nasıl bir yerdeydiniz ya da nasıl bir yerdesiniz acaba? Güzel aslında, çok güzel sorunuz. Ee, şöyle, ben tabii Türkçe'nin uzanıyım. Ee, sevmekle başlıyor her şey. Önce annemi sevdim, anne demeyi öğrendim. Hı. Ve bence insanın vatanı konuştuğu dil. Ama düşüncenin haritası çok daha geniş. Düşünce bağlamında... ...tabii ki Türkçe hissediyorum, ama bazen çok dilli düşünebiliyorum. Mutlaka. Ee, bunun dile gelişi benim için tabii ki en kolay Türkçe oluyor. Ama İngilizce kendimi daha rahat ifade ettiğim zamanlarda var. Ama şiirde tabii ki duygu daha yoğun olduğu için, ben Türkçe'nin uzanı'yım. Peki dil üstü düşünmek nasıl bir şeye denk gelir? Yani İngilizce ve Türkçe üstü, bu soyut düşünmek gibi bir şey, kavram, düşünmek gibi mi? Bence ikisi bir arada. Hem soyut düşünmek hem kavram olarak düşünmek. Bir de tabii İngilizce çok zengin bir dil biliyorsunuz. Hı hı. Ee, ama düşünce dediğiniz şey ona sınır koyamıyorum ben <gülüyor> yürek gibi ee, ve ikisi bir yerde koştuğu zaman çok yetkin iş ki ritim balans olsun arada <gülüyor> ee, İngilizce Türkçe yazdığım şiirler de var <gülüyor> ee, belki görmüşsünüzdür <gülüyor> ee, ama zor bir deneyim tabii hani çok iddialı bir şey. Doğru. Ne kadar hı. doğru onu da bilmiyorum açıkçası. Bir deneme sadece, bir eksperiment ama... Akıl açıcı olabilir ama. Evet. Yazan o okuyanın içinde. Evet, anda. evet ama mesela İspanyolcayı da çok seviyorum. Hı hı. Ee, çok doğru konuşmuyorum. Ama kendimi doğru ifade edebildiğimi karşımdakilerden <gülüyor> en azından algılıyorum. Hı hı. Çünkü İspanyolcanın da inanılmaz bir yürek dili var. Hı hı. Ee, ...ve yüreğinizi koyduğunuz zaman çok güzel bir dil. Ee, bütün iş belki de samimi olmakta, gibi gibi yapmamakta. Ee, mesela Amerika'da da bence İngilizceyi en güzel İtalyanlar kullanıyor. Bütün vurgulamaları, bütün cesaretleri... ...ve hiçbir zaman Amerikalı gibi konuşmaya çalışmıyorlar. Bu da bir özgünlük ve doğru bir şey bence. Oldukları gibi yani. Evet, yani dile ruhlarını veriyorlar ve dil öyle olmalı. Yani şarkı söyler gibi konuşabilmeli insan. Hı hı. O zaman doğal. E konuşuyormuş gibi şarkı söylemeli belki de. Aynen. Aynen öyle. Ve şiirde öyle bir şey. Yani ve bence yaşamak da öyle bir şey aslında. Bunların hepsi bir bütün. Onun için şiir benim için bir yaşam biçimi diyorum. Sık Son olarak aklımda bir şey var benim sen sormayacaksan evet. da. Fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Kitapların arkasına ya da önüne bakarak bir yorumda bulunmak üzerine söylemiyorum bunu ama... ...iki fotoğrafta da kendinizi biraz açık ettiğiniz, biraz gizlediğiniz bir şey gördüm, bir kare gördüm. Hep böyle ya, genelde daha doğrusu çenesinin altında eli olan yazar fotoğraflarına alışkın olan kitle <gülüyor> için belki soruyorum bu soruyu demin de fotoğraftan bahsettiniz. O da belki yakın arkadaşınız olduğu için aranızdaki iletişimin hı hı. güzelliğinden mi acaba? Bilemedim. Şöyle, ben çok ortaya çıkmayı sevmiyorum. Bu bence en önemlisi. İkincisi de şiir tüm bireyselliğine karşın herkesin kendini bulabileceği yetkinlikte ve büyüklükte bir Sanat. Ee, nokta koymayı sevmiyorum. Herkes şiirde kendini bulsun istiyorum. Ee, ve ben kelimelerin şairiyim. Cümleler kurmuyorum. Herkese kapılar açıyorum. Bu anlamda da çok kendimi ortaya koymayı sevmiyorum. Fotoğraflardaki seçimin bir nedeni de budur. Öne çıkmayı çok istemiyorum. Paylaşımlı şiirler bunlar. Ben bu anlamda belki halkçıyım. <gülüyor> Şeyi merak ediyorum bir yandan. da Çok fazla tırnak işareti kullanım var. Yani hep sanki deyip demiyorsunuz. <gülüyor> Demekten çek çekiniyor musunuz gibi. Yani tabi bu üç noktanın önündeki virgüller de hani Hı -hı. aslında normal kurallara aykırı. Onun da başka bir manası var eminim ama bir de Türkçe'de böyle bir şeyiniz var. Evet. O husumetiniz. Evet. Neyse. Şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle son kitapta biraz iddialı bir şey yaptım. Benim e, şiirlerimde hep çok seslilik vardır. Ee, i̇ki şiir bir arada gider. Tırnak içindekiler bir şiirdir. Bol harflerle yazılmışlar ikinci bir şiirdir. İkisinin karmaşası üçüncü bir şiirdir. Son kitapta sondan başa doğru okunabilen şiirlere doğru bir adım attım. Ee, Okyanus yolculuk yani. yolculuklarının ilk şiiri ve son şiirinde de okuyucuya öyle bir anahtar verdim aslında. İlk şiir baştan sona yazılmıştır, son şiir de sondan başa yazılmıştır. Hı -hı. Bence şiir sonsuz bir harita. Bu haritada herkes kendi sesini bulabilir. Onu evrensel kılan da o ünlem işaretleri. Benim için ünlem işaretlerinin toplamı müziktir ve evrenseldir. Ee, orada herkes kendi çığlığını, kendi gözyaşını, kendi gülüşünü bulsun istiyorum. Hiçbir şiir bitmez. Her şiir sizinle tamamlanır. Okurken Okuyucu kendi yolculuğunu yapar ve kendi içinde bitirir onu. <Gülüyor> ben sadece kapıyı açıyorum. Onun için benim şiirimde ünlemler çok değerli. <Gülüyor> Onları da kullanıyorum. Ve şiir orada bence evrensel boyuta çıkıyor. <Gülüyor> ee, müzik oluşuyor giderek ve müziğin notaları gibi onlar. Da ee, bütün bunlar benim yapmak istediklerim, ne kadar yapabildiğim ...tartışılır. Okuyucuya kalmış. Evet, de. evet. Ellerinize sağlık demekten başka bir şey gelmiyor galiba. Evet. Teşekkür Elif teşekkür ediyorum. Elif eve gidiyordu. Ne Elif bizlerle beraber bu akşam. Şimdi sonuna gelmişken, New York'a eve dönüyorsunuz birkaç gün öncesinde konuk ediyoruz sizi burada. Neler var? Kafanızda, ilerisiyle, gelecekle, geleceğe ilişkin. Ee, bir kere şiir çok güzel bir yolculuk. Ee, devam, yazmak istediğim bir sürü şey var. Hı -hı. Ee, şiir değil ama sonuçta hepsi şiire çıkacak. Çünkü benim dilim şiir hep. Ona Hı -hı. kayıyor. Evet. Bir sürü bağlamlarda yazı yazdım ben, dergilere de yazdım, gazetelere de yazdım ama hep bir şiirsel akış vardı. O kaçınılmaz, yaşama şiir 6 yaşında girdi. Hep de devam edecek, onu görüyorum artık. Ee, yapmak istediğim, daha çok İstanbul'da e, zamanlar geçirebileceğim ama yine bir ayağımın, yüreğimin New York'ta olacağı bir, yaşam sürecine geçmek ve tabi yazmak yazmak yine yazmak nerede mümkünse yerim her neredeyse hı hı. ve artık paylaşmak istiyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ulaştınız ve e, ulaşmaya e, böyle güzel bir çabayla daha doğrusu büyük bir çabayla giriştiğiniz için ellerinize sağlık. Ayrıca görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum, bu güzel sohbet için, bana ayırdığınız zaman için. E, sizleri tanımaktan mutluluk duyuyorum. Tekrar kendi ülkemde olup paylaşmak ve sesimi duyurmak da ayrıca büyük bir keyif. Evet, Kitaplar Bağlam'dan yayınlandı. Okyanus Yolculukları ve New York Çıkmazları e, bir kez daha hatırlatmak gerekirse. Evet, o zaman hoş geldiniz diyelim aslında bundan sonrası için. Teşekkür ediyorum. Hep sizlerle olmak istiyorum. Teşekkürler.